Ve salatu vesselam aleyhe resulina Muhammedin Şimdi sülasiyi mücerredi bitirdik. Bu sefer sülasiyi mezid bablarına geçtik. Dedi ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ve 12 baban ve 12 tane bab. Minha ondan. Yani o 35 baptan 12 tanesi لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلَاث۪ي۪ Sülasi'nin üzerine ziyade olanlardır. Yani aslı üç harflidir. Fakat o üç harfin üzerine harf ziyade olmuştur. وَهِيَ ثَلَاثَةُ اَنْوَاعٍ Bu da üç nevidir. Yani sulasiy mücarrerde harf zait olanlar, tek bir harf zait olanlar, bu üç nevidir, üç çeşit Bir, النَوْعُ الْأَوَّلُ يُؤَسْتَاثرُ اللّٰهُ Bu sulasiye harf zait olanlar üç nevidir. النَوْعُ الْأَوَّلُ -nev Birinci nev o, ma öyle bir şeydir ki Zide ziyade olmuştur Fihi onda harfum muhilum tek bir harf ziyade olmuştur Ale sürfiülasinin üzerine Demek ki dört harfli fiiller göreceğiz bunların üçü usuldür yani mücadet demiş olduğumuz usul harflerdir bir tane harfe zait olan harftır niye bunu ziyade etmişler sebep bunu ziyade etmelerindeki sebep bu kalıplar ile farklı manalar elde edebilmektir. Tamam? Bu kalıplar ile yeni oluşturulmuş kalıpla nefiste var olan ve dışarıya yansıtmak istediğimiz manaları ifade edebilmektir. Elbabul evvelu, birinci nev'un birinci babı. <t> Ef'ala yuf'ilu if'alen. Ef'ala yuf'ilu if'alen. Mevzunuhu bu ölçüye uyan ve bu ölçüyle olan akreme yukrimu ikramandır. Ve alameti bu babı nasıl tanıyacağız? Şöyle tanıyacağız. Bu babın alameti şu. Bu baftan olduğunu nasıl bileceğiz? En yekune olmasıdır. Madihi onun mazisi ala arbaati ahrufin. 4 harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetil hemzeti fi Onun başında bir hemzenin ziyade olmasıyla. Şimdi bu iki kısım, bu bab iki kısım. Birinci kısım, elimizde sülasi mücerred bir fiil vardır. Biraz sonra bu babın manasını öğreneceğiz. O elimizdeki sülasi mücerredi o anlama getirebilmek için başına bir tane hemze koyarız, istediğimiz şeyi elde ederiz. Mesela Feriha, Feriha Zeydun, Zeyd sevindi. Biz bunu Zeyd'in bir başkasını sevindirdiğini ifade etmek istediğimiz zaman feriha hafili'nin başına bir tane hemze koyarız. Efraha Zeydun amra deriz. Zeyd amrı sevindirdi. Bununla beraber bazı fiiller var. Bu babtan ama sülasi mücerred yok. Örnek efleha gibi. bu bubtandır. Alameti aynıdır. Binası aynıdır. Sorun yok. Ama feleha diye veya fariha diye bir fiil yok elimizde. Kullanımda yok. Ee, kıyasa uygundur ama semada yoktur. Araplardan işitilmemiştir. Başka, işte Kur'an-ı Kerim'de en çok var olan fiillerden biri اقسَمَ اُقْسِمُ لَا Misal, kasem fiili. Ama kaseme diye bir fiil yok elimizde. Doğru mu? Yani bu, bu tip örneklerimiz de var. Direkt fiilin kullanılışı وَضَعِ Yani Araplar onu ilk vada ettikleri zaman bu şekilde. E koymuşlar, edeyeceksiniz niye rubai değil o zaman? Biz bunlar rubai diyelim çünkü rubai'nin alametlerini taşımıyor üzerinde, tamam? Sülâsi mezidin alametlerini taşıdığı için üzerinde sülâsi mezid olarak addediyoruz, anlaşılıyor. Ama fiillerin çoğu da dediğim gibi başına bu baba sokaraktan, bu baptan elde ettiğimiz manayı elde edebiliriz Anlaşılır? İnşallah. وَبِنَاؤُهُ لِلتَّعْدِيَةِ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُوا لَازِمًا bu babın binası, yani ifade etmiş olduğu mana umumiyetle müteaddidir. Bazen de lazımı olabilir, geçişsiz fiil olabilir. مِثَالُ الْمُتَعَدِّ Muteaddinin misali نَحْوَ اَكْرَمَ zeydun amra. Zeyd, Amr'a ikram etti. Doğru mu? Bak burada bir geçiş var. Zeyd'in fiili olan kerem, cömertlik, Zeyd'den çıkmış gitmiş Amr'a demiş. Bundan dolayı buna geçişli fiil diyoruz. وَمِثَالُ الْلَازِمِ Lazımın misali es ve الرَّجُلُ Adam sabah vaktine girdi. أَسْبَحَ الرَّجُلُ Adam sabah vaktine girdi. Adamın sabah vaktine girişi, yani bu fiil, adamın kendi nefsinde kalan ve adamın nefsinin dışına çıkmayan bir durum. Bundan dolayı buna ne diyoruz? Buna lazımı diyoruz. Bu şimdi bize genel itibariyle ve bunun bir tane manasını verdi. Yani ef'ale babının en bariz kullanıldığı anlam bu. Muteaddilik için, bir fiili geçişini hale getirmek için ef'ale kalıbına sokuyoruz. Ve bunlar kıyasi oldukları için neyi koyarsan koy bu vaktan gider. Yani sen ekremeni yerine misal eşrebe koysan, eşrebe bu işraben olur. Doğru mu? Veyahut da şey koysan, Mesel diyelim ki ''adraba'' koysan ''adraba'' yudribu ''idraben'' olur. Çünkü bunlar kıyasi, yani mota mot, aynen bu şekilde uygun geliyor. Ama bunun daha farklı manaları da var. Yani özellikle Kur'an ı Kerim, Sünnet, Arap kitaplarını ele aldığımız zaman bu fiilin başa kullanıldığı manaları da var. Örnekler verelim. Bilen var mı bu fiilin başa kullanıldığı manayı? Bu fiilin başa kullanıldığı manayı bilen var mı? tamam Bulmak. Mesela örnek? أَبْخَلْتُهُ <gülüyor> أَبْخَلْتُهُ <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Mesela bu özellikle e, kitaplarda çok çok Mesela deriz ki, örnekle buna vücudan diyoruz bu manaya. Vücudan, bir şeyi bir şey üzerine bulmak veya musadefe. Mesela ben diyorum ki, أَبْخَلْتُهُ <gülüyor> Şimdi sen buna, mana vereceksin örnek verelim. Dedin ki bu neye benziyor? ابخره يوبخرو يبخالا افعل يفعلو يشالا. وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. ابخره yani ben onu cimri kıldım. Doğru mu? Ben onu cimri kıldım. Mütaaddi olarak tanınırsa adam cimri değil normalde. Adam kendi halinde bir adam biz zorla adamı cimri ettik. Böyle değil. وجدته yani ben onu cimri buldum. Zaten adam cimriydi, ben onu cim, cimri olarak onunla karşılaştım. وَجَدْتُهُ <gülüyor> Mesela, اَحْمَدْتُهُ اَحْمَدْتُهُ dediğimiz zaman, ben onu ham eden bir adam kıldım anlamında değil bu. Ne anlamında söylüyoruz? Burada diyoruz ki, Ahmed'e vücudan ve müsadefe anlamında olduğu için buradaki kastı yani وَجَدْتُهُ حَمِيدًا veya وَجَدْتُهُ مَحْمُودًا Ben onu böyle övlesi bir adam olarak buldum. Hani iyi, böyle güzel bir adam buldum. Mesela desen ki echedduhu bu manada kullanırsan ben onu böyle çalışkan müstehit bir adam olarak buldum. Kur'an-ı Kerim'de bu örneği ne? Felen ra'eynehu ekbernehu ve kat'na idiyahunna. Yusuf aleyhisselam onların karşısına çıktığı zaman kadınlar için Allah da özelle ne diyor? Ekbernehu. Felenma ra'eynehu onu gördükleri zaman ekbernehu. <gülüyor> Oru dışarıda Şimdi normal gördüğümüz şeye göre e, mana versek ne olacak ekber ayıp bir ubara doğru mu desek ki bina uhuli ta'diyati gariban yani Yusuf'u büyüttüler. E nereye büyücüler Yusuf'u? Anlam var mı bir anlam? Falanla ra'aynahu akbarnahu yani onu böyle çok büyük böyle değişik güzellikte böyle çok aşırı bir halde buldular. Bu manada bucdan manasında. Tamam? Anlaşılıyor. İnşallah. Anlamayan olursa tekrar tekrar anlatabilirim. Benim işim anlatmak senin seni dinlemek. Siz Tekrar tekrar sorsanız ben tekrar tekrar anlatırım. Bu mesela bir manası. Bunlardan bir tane başka mana söyleyecek var mı? Buyur. Zamanı gelmek manasında. Zamanı gelmek. Örnek? Ahsede zer'um. Ahsede zer'um. Ne derim? Munah ne der? Hayun, bir şey zamanlı girmesi değil mi? Ahsada Azao. Ne mana burada? Mesela biz bu baba göre mana versek ne dememiz lazım? Bu bunu azaradiye az okuruz bir defa en başta. Ahsada zaru demeyiz, değil mi? Ahsada zar'a deriz. Çünkü adam şeyi ekinden hasadı aldı diyeceğiz. Burada zarar ne olmuş oldu? Mef'ul olmuş oldu. Ama biz bunu haynune manasına kullanırsak, bir şeyin vakti girdiği manasına kullanırsak, bunu fail yaparız. Ahsede <gülüyor> hezzer'ul deriz. Yani zer'al hasadını vermiş oldu, onun vakti girmiş olduğu manasına söyleriz. Başka? Başka var mı? Söyleyecek olan? Çokluk, olan... Çokluk, örnek, el-ben-e-bracuruhu, el çokluktan şey ne? kesra, Buraya, teksir, ne diyeceğiz, el ben e Burada el ben e adam sütü aldı, verdi, sattı falan değil. Burada aslında ne adamın yanında süt çoğaldı, doğru mu? Ard mesela, ard etmek, bir şeyi arz etmek. Örnek olanaktan ne diyebiliriz? Örnek verecek var mı? Art, şeyi arz etmek. Abahtu, <gülüyor> bey. <gülüyor> Aradı hı, ilbeyi. Onu satışa arz ettim. Sunmak. Yani mesela diyelim ki sen bir sunum yapacaksın. Mesela ne dedim? Örnek veriyorum. İşte dedim ki akdemdu bu. Yani ben ön sözü sundum. Hani talebeleri arz ettim. Mesela bir şey. Bir önceki dersimiz için söyleyebilirdik bunu kullanım olarak. Akdemdu Akdemtuu onu ören geçirdim anlamında değil. Yani akdemtuu ben onu takdim ettim. Onu insanlara sundum, ön sözü insanlara sundum diyebiliriz. Başka Mesela çokça kullanılan manalardan bir tanesi izale manası. İzale. Bir şeyi izale etmek. Bir şeyi izale ettiğinizi anlatmak isterseniz bu fiili bu kalıba soparsanız, onu izale ettiğini söylersiniz. Mesela bir adam geldi. Şekâ ileyyye fe eşkeytûbu Bana şikayetini sundu, ben onun şikayetini izah ettim, şikayetini giderdim. Burada eşkeytû dediğimiz zaman, bunu bilmezsek buna hiçbir mana veremeyiz, çok tuhaf bir kelime olur. Mesela öğrenci geldi, şikayetini bana arz ediyor. Şekâ ileyyye, bana şikayetini arz etti, şikayetini sundu. Eşkeytû. Ne demek eşkeytû? Bu filmin aslı ney? Eşkâ. Onun aslı ney? Olmasına'yı şeka, olmasına'yı şekeye, tamam mı? olmuş burada, ya mutaharrik, makabli, meftuh, bundan dolayı ilal oldu, elife dönüşü, eşka oldu. Eşka, a'ta gibi, a'taytuhu, eşkeytuhu, manası ne peki bunun? Ezeldu, şikâyetuhu, tamam Bunlar genel olarak bunun kullanılmış olduğu umumi manalar olaraktan şey yaparız. Umumî manalar olarak da zikredebiliriz. Bunlarla ilgili sorunuz الباب الثاني الثاني فعل يفعل تفعيلا فعل يفعل تفعيلا باب درس موزونه فرح يفرح تفريحا فرح يفرح تفريحا وعلامته onun alameti en yekuna madihi onun mazisinin olmasıdır ala arbaati ahrufin Dört harf üzere olmasıdır nasıl dört harf ziyadeti harfin vahiddin bir harfin ziyade edilmesiyle Bey el Faivel Fa fiil ile aynın fiil arasında bir harfin ziyade edilmesiyle min cinsi aynı feri. Aynur fiil'inin cinsinden bir harfin fazlalaştırılmasıyla. Yani bu kalıba sokmak istediğimiz herhangi bir fiili alıyoruz. Aynur fiini tespit ediyoruz. onun cinsinden bir tane harf zahit ediyoruz. İki tane aynı ciz harfiyan yana geldiği için idgam yapıyoruz. Elimizde faale oluyor. Aslen et faalenin faa ala den. Ferah en nasni Ne yaptık? Elimizde feriha vardı. Biz istedik ki bunu biraz sonra bunun binasını göreceğiz. O manayı elde etmek istedik ferihadan baktık feriha uygun değil. O manayı elde etmek istiyorsak önümüzde bir tane yol var. Burada sılasıyı mezid hale getirmek. Bu yolu ne? Orta harfini tespit ettik aynı fiilini ra. Ra'nın cinsinden bir tane arttırdık fa raha oldu. İki tane ra yan yana gelince aynı cinsten Araplar bunu idgam ediyorlar. Bunda idgam ettik farraha oldu. Fa ale yu'faidu tes'iden farraha yufarru tufsihan ila dahihi. Ve bina'uhu litaksiri galiben bunun binası geldiği mana çoğunlukla ee, çoğaltmak içindir. Bir şeyin çokluğuna vurgu yapmak içindir. وَقَدْ يَكُونُ فِي الفيلي. Bu çokluk bazen fiilde olur. Yani yapılan fiilin çok şey yapıldığını ifade etmek için bu kalıpta kullanırız. Ne gibi? طَوَّفَا زَيْدٌ الْكَعْبَةَ زَيْد Kâbe'yi tavaf ettiğin. زَيْد Kâbe'yi tavaf ettiğin. وَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَعْلِ Bazen failde olur. نَحْو مَوَّةَ الْإِبِلُ Develer öldü. Burada ölümden ziyade çokça devenin öldüğünü ifade etmek istiyoruz. وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَفْعُولِ Bazen de mefulde olur. O da نَحُغَلَّقَ زَيْدٌ الْأَبُوَابَ zeyt kapıları çokça kapattı. Tabi burada kapattığı ne çok zeyt var, ne çok kapama var. Bilakis kapanan sayı sayısı çok fazla. Oraya vurgu yapabilmek için bu babı kullanıyoruz. Şimdi bu bab da hakeza bir önceki bab gibi. Bu manası en belirgin manası, teksir manası en belirgin olan manası. Bunun yanında başka ne manalara geliyor, kim söyleyecek? Tadiye. Aslında tadiye birinci manası. Yani burada söylemiş olduğu, hani bir şeyin en kendiyle bariz olmuş olduğu şeyi öne alırsın, bu kitapta yapmış olduğu yanlış o anlamda. Niye? Çünkü bu babın kendisiyle en meşhur olmuş olduğu şey, e, müteaddilik. Hatta bir Arapçada herhangi bir fiil lazımı ise, ve bunu mütadil etmek istiyorsak önümüzde iki tane yol var. Ya onu efale, fale kalıbına sokacağız veya o da bir harfi geriyle onun mütadil hale getireceğiz. Gelecek zaten. O zaman diyeceğiz birinci manasını Müteaddilik. Seferi hayır örnek verdik. Seferi hazeydin, zeyt sevindi. Burada lazım değil çünkü sevinç zeydin kendi içinde kaldı. Ama zeydin birini sevindirdiğini düşündüğümüzde iki seçenek var adımızda. Ya diyeceğiz ki farrah zeydun ya diyeceğiz ki asraha Zeydun amran. Farraha Zeydun amran. İkincisi ise teksir. Bir şeyin çokça olduğuna vurgu yapmak istiyorsak konuşurken bu babı kullanacağız. Mesela örnek vermiştik mukaddimede. Kad afleha men zakkaha. Onu çokça arındıran kurtuluşa ermiştir. Vakad khabe men dessaha. Bir hatayla iki hatayla üç hatayla adam şey olmaz, huzura olamaz. Doğru mu? Çokça Hata yapan insan e, bu şekilde e, husana uğramıştır diye, teksil olaraktan. Burada bir tafsilat verdi bize, istersek fiilde çok vurgu yapabiliriz, istersek failde, istersek de Bu bizim konuşana kalmış olan bir durum. Mesela buna Kur'an-ı Kerim'den örnek verebilir miyiz, teksile başka örnek verebilir miyiz? <gülüyor> وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَابَ وَقَالَ الْهَيْدَرَكِ Mesela İslam alimleri bunu tefsir ederken demişler ki orada çok kapı vardı. Misal o kapıları, kadın hepsini kapattı kapattı da burada ifade etmek istedikleri mana şu. Şimdi bir genç veya bir erkek bir kadınla baş başa kalması zaten musibet. Yani en büyük musibet bu. Bir de kapıların kapanması. Yani halvete üst üste vurgu yapması kadın. Hani kimse yok, kimse bizi görmüyor. Kimse yok, kimse bizi görmüyor. Ondan dolayı Yusuf Aleyhisselam'ın ilk ağzından çıkan kelime maadallah oluyor. Çünkü öyle bir durumda insanı koruyabilir öyle takvaymış, nefismiş falan bunlar mümkün olan şeylerdi. değil. Maadallah diyor Allah'a sığınırım diye. Ve Allah'a sığındığı için de Allah Azze ve Celle onu gerçekten koruyor. Allah onların tuzağını ondan def etti diyor surenin içerisinde. Şimdi diyelim ki bizim gundilerden bir tanesi bakıyor tefsire. Ben bu tefsiri kabul etmem diyor, Nas'ta böyle bir şey yok filan. rivayette yok bu konuda. Bunlar işte falan. Bu cehaletten kaynaklı bir şey, doğru mu? Bunu söyleyen alim ne bina söylemiş? Bu kelimenin tefsirine söylemiş. Misal orada başka bir aynı surede ayet var. وَقَطَّعْنَا <gülüyor> ne? Ellerini kestiler. Şimdi her kadının iki tane eli var. Dört, elli canlı gördünüz mü? Görmediniz. Öyleyse burada kesilene vurgu değil. Burada vurgu ne? Kesme fiiline. Yani farkında olmadan bayağı bir soymuşlar ellerini. Hani artık neyi kesiyorlardıysa, ellerinde ne vardıysa Allahu alem ama ama bayağı bir ellerini şey yapmışlar kesmişler tabii buna farklı mana verenler de var hani ellerini çok fazla oluşturmuşlar. hani insanın bir şeyi beğenmesini ifade eden veya işte alkışlamışlar taaccüp ifade eden Allah-u Alem yani elimizde bir rivayet yok bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki neyi kesmişlerse onu çokça kesmişler. Nereden çıkardık biz bunu? Yusuf Aleyhisselam'ı izleyen kadınlar da katta afilinin faale babından gelmesinden çıkardık değil mi? İnşallah inşallah Vekellem Allah Musa teklime. Allah Musa ile konuştu. Musa aleyhisselamla. Allah çokça konuştu Musa aleyhisselamla. Ondan dolayı Musa aleyhisselama kelim diyoruz. Allah'ın kendisiyle çokça konuştuğu peygamber diyoruz. Bunu nereden çıkardık? Kellemeden çıkardık. Değil mi? Başka ne mana verebiliriz buna? Kopya çekme. <gülüyor> Başka ne bana ver? Çek çek, bir şey Adam yazmışsa çekeceğim de tabi, başka ne bana var, var, verebiliriz bunu? Sen söyle bir tane. Başka? O birincide bir örnek vermiştik ya, izale, bir şeyi izale etmek. Bu bu da kullanılabilir aynısı için. Mesela e, dediğimiz zaman, Cerrattu'l-Ba'ira, bineyi soydum. Yani ey ondan bir şeyini, e, o palas mı diyorlar artık ne diyorlar e, hani bineklerin üzerine örtülüyor ya insan işte ata veya da merkebe binmeden önce bizim orada palan diyorlar ama Bingöl'de bilmiyorum artık başka memlekette ne diyorlar, onu izale etmek için kullanabilirsin. Mesela carret zaten tecrit biliyorsunuz genel bir şeylerde kullanılabilir. Bir şeyi bir şeyden soyutlama, bir şeyi bir şeyden izale etmek anlamında bu kalıpta şey yapabiliyoruz, bu kalıpta kullanabiliyoruz. Nisbetu şey ile şey. Bir şeyi bir şeye nispet etmek istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Mesela diyorsun ki tekfir. Niye tekfir diyorsun? Yani bir insanın bir insana kafir demesine niye tekfir diyorsun? Tekfir ahkamı diyoruz misal. Tekfir mi Keffere yukeffiru tekfire. Doğru mu? Niye? Çünkü neseptuhu iler kufri. Yani ben adamı küfre nispet ettim. Tebdi'ye bedde'atuhu. Ben onun bidatçı olduğunu söyledim. Müptedi olduğunu söyledim. Tefsik. Mesela birine fâsık olduğunu söylemek. نَسَبْتُهُ اِلَا الْفِسْقِ Değil mi? Yine bu kalıbı hakeza kullanıyoruz. Mesela techid dediğinde جَهَدْتُهُ Ben onu çalışkanlığa nispet ettim. Ben onun çalışkan olduğuna hükmettim dersin. Keseltuhu Mesela ben onun tembel olduğuna hükmettim. Bu adam tembeldir dedim. Hepsini bu şeyler kullanabiliriz. Bu anlamda kullanabiliriz. تَوَجُّه تَوَجُّه bir şeyin bir şeye teveccüh etmesini bununla kullanabiliriz. Mesela ne gibi örnek şarra kazeidun dediğimde z doğu olduğu manasında değil. Ey ittecaha ila nehuşşaqi yani şeye yönelerek yöneldi. Doğuya doğru yöneldi. Garra be mesela tagrib diyoruz batıllaşma haberleri falan dinlerseniz mesela tagrib veya biraz böyle siyasi içerikli kitaplar okursanız tagrib diyor adam mesela batılaşma, bizim söylemiş olduğumuz, yani insanların batıya yöneldiğini, batıyı taklit ettiğini ifade etmek için bu kelimeden türetilmiş olan bir maslar kullanılıyor. Örnek. Kezibe ile Kezzebe arasındaki fark ne? Kezibe ve Kezzebe arasındaki fark ne? Kim söyleyecek? Bu anlattıklarından yola çıkaraktan Kezibe ile Kezzebe arasındaki farkı kim söyleyecek? Kezzebe yani çok çok yalancı yani yalandan nispet etmenin Net bir şey söyle, iki tane maddeyi birden söyle. Yani yalandan nispet edin, o kadar yalan söylemiş artık bu yalandan. Tamam. Kezzebe? Kezzebe de emriyle etmez, mesela kezibe amrun diyebiliriz, amr yalan söyledi. Kişinin kendi nefsinde kalan bir sıfat, yani yalancılık sıfatı. Ama mesela sen desen ki, kezzebe Çokça yalan söyledi. Kezzeptuhu desen, ben onun yalancı olduğuna hükmettim. Aradaki fark bu. Yani nispetu şey ile şey. Bir şeyi bir şeye nispet edeceğiz değil mi? Mesela kezzep zeydun desem, teksir manasında. zey çokça yalan söyledi. Ama kezzeptuhu desem ben onu yalanladım desem o zaman mana değişir. O zaman şey olur. Çokça yalan söyledi olur. Mesela bununla ilgili bir şey söyleyebilirim. Şimdi kezibe dediğimiz zaman... Amden de olabilir, e, hataen de olabilir. Yani kezi Zeydun dediğimde Zeyd kasıtlı yalan söylemiş de olabilir, kasıtsız yalan söylemiş de olabilir. Bir insan kasıtsız yalan söylediğinde buna lugatan, yalan dense bile hatadır. Doğru mu? Mesela diyelim sen odaya girdin. Arada çok ilginç bir fark var, şimdi onu söyleyeceğim. Mesela diyelim ki ben odaya girdim, sen bana saate baktım saat 3'ü 3, sen bana tekrar sordun saat kaç ben de çok güzel sohbet etmişiz saatten haberim yok dedim saat 3 saatte 5 misal. Ben burada lügat olarak yalan söyledim. Doğrudur yani söylemiş oldum çünkü yalanın tanımı ne? Vaka'nın hilafına olması. Saat 5 ise ben de 3 diyorsam vaka'nın hilafına konuşum. ama içerisinde kasıt olmadığı için ben yalan söylemedim. Doğru mu ne yapmış oldum? Hata etmiş oldum. Mesela örnek veriyorum. Şimdi amden yalan söyleyen bir adam fasıhtır. Yalancıdır. Doğru mu? Ona kezzebe diyebiliriz. Kezzebtuhu diyebiliriz. Ama hatan söylemişse kezzebe deriz. İşte hadis meselesinde bu çok önemli bir mesele. Hadis inkarcılarının en çok yapıştığı rivayetlerden bir tanesi. Diyelim İbni Ömer bir hadis rivayet etmiş. Ayşe annemiz demiş ki Kardeşiniz yalan söyledi. Ama bak diyor. Sen diyorsun sahabe adil. Ee, sahabe bile sahabenin yalancı olduğunu söylemiş, bu e, sahabenin yalancı olmadığından eminiz ama bunun senin cahil olduğundan da eminiz aynı zamanda. Burada lügatla alakalı bir fark var. Kezibe yani aktar. Hani kastetmeden hata, yani eksik ezberlediğini tam duymadığını yanlış olarak bize aktardı demekle yalan söyledi demek arasında çok büyük bir fark var. Mesela sahabenin birbirine kullanmış olduğu kezibar e ibareleri hemen hemen diyebilirim, bilirim ki %99'u bu manada kullanılmış. Bunu şeyde anlatmış mıydık? Hadis-i anlatmıştık değil mi? Bu babla alakalı soru sormak isteyen? Bu bab ile alakalı soru sormak isteyen? Yok, Buyur. Şimdi bu kelime ile kelime arasındaki fark da biz kelime dediğimiz zaman bu kesinlikle hata etti. Yani bu hak. Böyle bir şey ikisini kapsıyor ki. İki da kullanılır. Yani yalan söylediği zaman da kezib-i amrun dersen, hata yaptığı zaman da kezib-i amrun diyebilirsin. İkisi de olabilir. kezib durumu. Evet tabii tabii sen onu yalana nispet ediyorsun yani bu manada kullandığında. Hani onu bir şeye bir şeye nispet ettiğin zaman bu manada kullandığın için yok tabii. الباب الثالث الصالثو... 3. فعل يفاعل مفاعله وفيالا وفيالا فعل يفاعل مفاعله وفيالا وفيالا موزونه ب شيا و ين فعل قاتل يقاتل مقاتله وقتالا bu babı nasıl tanıyacağız? Dört harfli olan fiilleri alamet onu alameti en yakûne maddihi onun mazisin olmasıdır. Ala erbaati ahrufin dört harf üzere olmasıdır. Nasıl dört har? Bir ziyade elif'i elif'in ziyadesiyle, beyne elfai ve elaini. Faulfi ile elin fiil arasında elif'in ziyadesiyle. Yani herhangi bir fiili. Bu kalıba sokmak istiyorsak ne yapacağız? فَاُولْفِيلَ عَيْنُفِيلَ arasında hareketsiz sakin bir tane elif ziyade edeceğiz. Bu bapta biraz sonra öğreneceğimiz manayı artık onunla elde edebiliriz. Neymiş? Yani bir fil bu kalıpta olduğunda ne mana ifade ediyormuş? وَبِنَاهُوا لِلْمُشَارَكَةِ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ İki şeyin bir şeye ortaklık etmesidir. İki farklı kişinin bir konuda müşareket etmesi, bir şeye ortak olması bu babın ifade etmiş olduğu manadır. Galiben çoğunlukla. وَقَدْ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ Bazen de tek bir kişi içinde olabilir. Şimdi örnek verelim. مِسَلُ الْمُشَارَكَةِ Müşarekete örnek. قَاتَلَ Zeydun amra. Zeyd Amr ile savaştı. قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا Zeyd Amr ile savaştı. Şimdi bunu anlatayım inşallah. Çünkü biraz sonra şey gelecek tefa'ale babı gelecek ikisinin arasındaki farkı anlamak için. Şimdi önce şöyle yazayım. قَاتَلَ قَاتَلَ زَيْدٌ Amra. Katela hangi bahtan? Katela hangi bahtan? Sen yoktun. Katela hangi bahtan? Birinci baht. Birinci baht. Sülasi mücereet birinci baht. Katela yaptı Ne bekledi yaptı mı? Nasıl bunu Bu bahtın binası neydi? Bu binanın taahhütü galiban mı? Bu binanın galiban mı? Bu binanın Şimdi ben bunu anlatmak istemiyorum. Elimde kat fiili var, özü öldürmek. E, fiiller nereden türetiyorduk fiilleri? Maslarda değil mi? Master'da. Elimde katil masları var, katil masları var. Şimdi ben istiyorum ki, e, biri birini öldürmesin, ikisi birden birbirini öldürsün. Yani bu manayı elde etmek istiyorum. Ne yapacağım? Bu baba sokacağım fiili. Yani faul fiil olan birinci harfiyle aynı fiil olan orta harfin arasına bir tane elif koyacağım, bu maraya derler. Ne diyeceğim? Qatere Zeydun ağrad. Qatere Zeydun amır. Burada bak bunu meful diye irab ediyoruz ama bu da faydasında. Yani bu bir sonraki babla aralarındaki fark bu olacak. Tamam? Burada hem zeyt vuran hem vurulan, hem amır vuran hem vurulan. Eğer ikisi aynı anda birbirlerine vuruyorlarsa bir fiilde iştirak ediyorlarsa zeyd hem faildir, hem mefhuldür, fiile baktığımız zaman. Amr hem faildir, hem de aynı zamanda mefhuldür, hem vuruyor hem de vuruluyor. Ama e, bir şey aynı anda cümle içinde, böyle bir Arapçada böyle bir imkan yok yani. Bir şeyin hem fail hem mefhuldi olduğunu belirtebilecek bir yapı olmadığı için elimizde mecbur birini öne aldık, birini ç'ye erteledik, e, sonraya erteledik. Tamam? Ç'de ise Defa ale babu gelecek biraz sonra oradaki farkı kim söyleyecek? Bununla onun arasındaki farkı. Defa fa ale ile faile arasındaki farkı kim söyleyecek? İkisi de Orada ikisi de fail. Değil mi? İkisi de fail. Yani taqatala Zeydun ve amrun diyoruz. Taqatala Zeydun ve amrun. İkisinde de aynı fiile birden nispet ediyoruz. Burada ise e, fiilde mana olarak yine ikisini nispet ediyoruz. Ama lafız olaraktan birini fail yapıyoruz, bir tanesine de meşhur yapıyoruz. Ve يَكُونُ لِلْوَحْيِدِ dediği bir de ona örnek verecek. قَاتَلَهُمُ Sen Mesela <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bu çok var. قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ en اللّٰهُ وَاَنَّا يُعْفَكُونَ Allah onları kahretsin, Allah onları öldürsün, nereye yöneliyorlar, nereye çevriliyorlar diye böyle bir ibare var. Onlar Allah'ı öldüremeyeceğine göre, böyle bir şey olmadığına göre, Doğru olabilir mi böyle bir şey? Hani onlar Allahu ve bihem Allah hem, hem fayden meful diyebilir miyiz burada? Mümkün değil. Ama burada bir belâghi bir yön de olması lazım. Bak burada durduk yere bu fiili Allahu kullandı diye bir şey yok. Burada ne olabilir? Mesela bunun belâgati, bunun özünde nasıl bir böyle şey olabilir? Ne derler ona? Bir nüktedir olabilir. onlar da Allah'a başlaşıldığı bir haric. Yani evet. kısmen başka Allah onları hakikaten kahretti onların da kendince böyle bir yeltenmesi oldu yani onlar da Allah'a karşı bir harb ilan ettikleri için Allah'a karşı savaş açtıkları için yani ama onlar fail değiller ondan dolayı tek fail burada Allah'a onlarınki istek ve zahm vehm şeyinde kaldı mertebesinde kaldı ama Allah azze ve celle hakiki fail olduğu için Allah azze ve celle onları kahretti e, anlamında onlarda da istek var Onların isteğini de fiile dahil etmiş ama burada bir küçümseme de var aynı zamanda istek var ama ortada bir fiil yok yani buna bunu becermek buna ulaşmak mümkün değil gibi bir mana var evet bunun daha keza gelmiş olduğu manalar var bunun dışında yani galiba bunun için kullanılsa da bunun dışında kullanılmış olduğu manalar var var mı örnek verecek olan? Örnek. Ya kitabınızın haşiyesinde yok mu? Kitaplarınızın haşiyesinde hepsi olmasa da anlattıklarımın başlık olarak olması lazım Allah-u Alem. Yeri kitapta yok mu dedim de benim kitabımda. E, varmış varmış. Bak burada e, bir haşiyeye düşmüş mesela. İstersen haşiyede o hiç haşiyeyi okuyan oldu mu içinizden? Kitabın haşiyesine göz attan oldu mu? Olmadı. Bak bu haşiye okuyayım sizin hatırlamanıza. Yaci u fail ve yaci fa'il bi Müşareket dışında da fail olarak bu fiil kullanılabilir. Nahu akabtu lissah hırsızı cezalandırdım ve taraktu'n ala yürüdüm manasında. Ve yaciu bi manâ ef'ale. manasına da kullanılabilir. Allahu demiş ey a'atakallahu'l afiyete Allah sana afiyet versin anlamında da kullanılabilir. Veci'u'l teksiri bazen çokluk anlamında da kullanılabilir. Nahu da'aftu'l mala bi ma'na da'aftuhu. Yani ben malı çoğalttım, malı fazlalaştırdım manasında. Veci'u bi ma'na tefa'ale. Tefa'ala manasına da gelir. Nahu tesara'a ve tjavaza ve jawaza bi ma'na vahidun demiş ama örnek vermemiş. ويجيء بمعنى فعل فعل أنام دد قلنا در نحو رافع بمعنى رافعة مثلا الرافعة رافعين الرافعة بمعنى رافع قلدرده وهذه المعاني المذكورة وهذه المعاني المذكورة بوذك تدل ما نلاط كلها للتعديلتي هبسي متعديكش كان فاعل بمعنى فعل وإذا كان فاعل بمعنى فعل kad yige ul lazım nahu safara ve bazen de diyor eee manasında kullanıldığında lazimi de olabilir safara Zeydun dediğimizde misal safara Zeydun zeytek tek başına sefer yaptı lazimi bir fiil ama biz bunu bu kalıpta kullanabiliyoruz bak burada devam et okuyacak olan var mı Ha şey kim okuyacak h şey devam ediyor 3 4 satır daha var <gülüyor> Kuinne ma inhasara ala salasati abwab 3 babta munhasir oldu sulasiy mezid niye ve lem takun arba 4 bab olmadı ala adadi hurufil mazi harfleri üzerine li enne ziyadete sebebini açıklıyor çünkü ziyadelik la yahlu hali olmuyor imma an yakuna fi awalihi ya başında olacak huwa babu ef'ala افعلا babıdır. او fi وسطه veya vasatında olacak ortasında. هو لا يخلوق. O da خالي değildir. اما ان يكون بين الفائل والعين يفعل فيل عن الفيل arasında olacak. وهو باب فعلا فعلا بابıdır. او بين العين واللام veya عن الفيل اللام arasında olacak. <gülüyor> ala ma ذهب اليه البعد بعضısının tercih ettiği görüşe göre ve <gülüyor> huwa babu faalla ve dafa ala babıdır ou fi <آخره> Veya sonunda olacak ve huwa la yujadu bil istiqra'i da araştırmayla böyle bir çeşit sabit değildir fe la yakunu illa salasat ababin bu da ancak üç bab olduğunu gösterir Üç bab dışında bab olmaz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Soru var mı? Soru. Okuyorum o zaman? vermiş olduğum Her şeydeki manalar mı? Anlatalım. Şimdi demiş ki birinci olaraktan, wa-yici ufa ale bi olmaksızın da faale gelir. Yani normal bir fiil gibi. Ne gibi? Mesela Aqabdül Lissa demiş, örnek vermiş, hırsızı cezalandırdım. Burada hırsızla beni cezalandırıyor mu? Ya ben hırsıza vurduğumda hırsız da bana vurma, beni cezalandırma gibi bir durumu var mı? Yok. Demek ki ikimizin arasında müşareket yok. Müşareket olmamasına rağmen kullanılmış. Aynı fiil müşareket içinde kullanılmış. وَاِنْ اَقَبْتُمْ bi بِمِسْلِ ma اُقِبْتُمْ bi Size bir, bir ceza verdiğinde siz o cezanın misliyle ona ceza verin. Bak burada bir müşareket var, aynı anda olmasa bile onun yaptığına karşılık ayet kelimede olduğu gibi biz de karşılık veriyoruz. Bu da var. Bunun ya da tek da kullanılmış. Ne gibi akaptu ellasse hırsızı cezalandırdım gibi. Ve yaciu bi makna efale. manasına da kullanılabilir. Efale neydi? Ee, şey olaraktan kalap olaraktan genelde mütevaddilik manasınaydı değil mi? Mesela ne gibi demiş ki eee afakabla Afakallah <gülüyor> diyoruz değil mi? Afakallah <gülüyor> diyoruz. Manası Atakallahul <gülüyor> afiyete. Allah sana afiyet versin. Burada e, müteddi manasına kullanılmış fiil müteddi hale getirilmiş. Ve yaci'u'l teksiri kesrete örnek vermiş çokluk manasında. Mesela ne gibi demiş ki da'tu'l <gülüyor> male. Malı çoğalttım. Malı çok hale getirdim diye. Sen her şeyi bu kalıba sokabilirsin. Mesela ne diyebilirsin? Örnek veriyorum. Da'tu'l lebene. Ha diyebilirsin. Sütü çoğalttım. Sütü bayağı çoğaltsa eee zera. Mesela da'tu'l hasada. Mesela hepsine kullanabilirsin. Tamam? Ve yaci'u bi ma'na tefa'ala manasına da geliyor demiş. Mesela sara aile te aynı anlamda kullanılabilir demiş. E, örnek olarak da mesela وَسَارِعُوا ile مَغْفِرَةٍ مِّنْ Rabbikum Rabbinizin mağfiretine koşun. Aynısını demek ki وَتَسَارَعُوا ile مَغْفِرَةٍ مِّنْ Rabbikum da denmiş olsa aynı manayı ifade edecek. İkisi aynı manada kullanılabilir. Tabi bunu yapmak doğru mu? Değil. Çünkü tesarağının geldiği başka manalar olduğu için yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir. Ama aynı manaya geliyor. Lugat olaraktan bunda bir şey yok. Tecavüze ile cavüze. Herkese aynı şekilde, aynı manada kullanılabilir. Bazen ne demiş? fele manasına geliyor. Yani rafa, ama biz rafa diye kullanıyoruz misal. Sen demek ki kâtele dersin ama kâtele manasına kullanabilirsin. Ama orada bir mana gözetirsin tabi. Kâteleb-i olduğu gibi tek taraflı olan bir şey normalde ama bu fiil. E, kullanılmış. Tamam? Lafız olarak o manada ama mana itibariyle daha geniş, daha ince anlamlar içeriyor. Sadece demiş ki bunların hepsi müteaddidir. Ve iza kana faale mana faale, kad lazimin. Dedi ki ya, bazen faale manasına da kullanılır. Böyle olduğu zaman lazım olabilir. Diyor işte Safere gibi Safere Zeyd'um demiş olduğumuz zaman Zeyd Safere çıktı. Bu bizim elimizde şey yok mu, ee, o cezaevinde sende olan kitaplar vardı ya, Nahib ile alakalı onların e, şey yok mu, sarf, sarf halinde olanı yok mu? Veya bu Nahbu'l-Vadeh vardı ya bir tane, onun sarf, sarfı yok mu onun, sarf kısmı sırf sarfı anlattığı bir kitabı yok mu? Bilmiyorsunuz. Karışı karışı alınıyor. Yani, Nehru'l-Valek'te mi? Sonra 45 konu arada patışları geçiyor sonra nefru'ya batıyor. Karışı kenarına. Sarfı soruyorum. Nahibi sormuyorum. Hayatı sarfı. Sarfı. Şunun için sordum hani o kitaplarda çok örnek, güncel örnek olduğu için baya örnek çoğaltabilirdik yani örnek yazardı. Hı hı. Bir bakın, varsa bana bir size zahmet ulaştırırsanız bakarız inşallah. اَنَّاوْ اُسَّانِي ikinci نَوْ demiş. Duralım. Yani duralım dersen durur asa en az koca. İnşaAllah. Soru olan yoksa bitiriyorum. Elhamdülillah ya Rabbi.